Vessalatü vesselamu aleyhi resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü konuşmamızın konusu bunca işgal, bunca ifsat karşısında bizlerin sorumlulukları ve yüzünde halife olmak üzere yaratıldık. Bütün yeryüzünden sorumluyuz. Nasıl dicle kenarında bir kurt, bir koyunu kapsa Allah onu Ömer'den sorar diyordu halife. Biz de yeryüzünün halifeleri olmak kastıyla gayret etmemiz icap eden, bunun için yaratıldığımızı bilen insanlar olarak yeryüzündeki fesattan kendimizin de sorumlu olduğunu e, biz biz olsaydık, yeryüzü böyle olmazdı. Biz biz olsaydık e, başkaları bizi e, maskaraya çevirmezdi. Yeryüzünü de ifsad etmezdi. Dememiz icap ediyor. Evet, bugünkü haberleri çoğunuz bilirsiniz. Taksim'de de bir patlama olmuştu. Ee, ve sanırım en az beş ölü var. Belki daha fazla. Ee, evet, içinde yabancıların da yerlerinde olduğu ter terör kurbanları. Hani terör... Dağdan şehire indi. Şehirdeki mahallelerden şimdi taksimlere yöneldi. Ve oradan taksim ediliyor diğer yerlere. Kim bilir daha kimler mağdur olacak. Terörün önüne böyle polisiye tedbirlerle geçilmez. Ve gaybı Allah bilir. Geleceği bizim okuma grupumuz olmaz. Ama daha çok terör belasından e, Türk halkının çekeceği var. E, yani yakın zamanlarda mihtecane düşünüyorsak çok iyimser bakıyoruz demektir. Çünkü her şey terörün altyapısını oluşturuyor. E, ahlaki, manevi inançla alakalı hususlar Devletin geçmişte Kürt Müslümanlara ve Kürt halkına yaptığı baskılar, zulümler, Kürtlerin artık devlet olacağız diye bunu şuur altlarına iyice yerleştirmeleri. Efendim barış süreci konusundaki hükümetin çok büyük çapta yanlışları PKK'yı şımartması ve Kürt halkının tek temsilcisi gibi görmesi. Onların batıdan ciddi manada destek almaları. Almanya başta olmak üzere hiç Avrupa ülkesinin ağır silahlarla onları desteklemesi. Ve her şeyden önce imanla alakalı ciddi problemler, birbirlerini kardeş kabul etmeyen iki halk, ırkçılık, fırkacılık, efendim, tarihten gelen yanlışlardan ziyade günümüzde ortaya çıkan efendim, ulus devlet anlayışları, Türklerin devleti varsa Kürtlerin niye olmasın? Türklerin Atatürk'ü varsa Kürtlerin niye Atakürt olmasın? Ee, yaklaşımları ee, ve yangına körükle giden e, hükümetin, devletin secri tedbirleri e, olayları bastıracağız diye sözlerimi gelimi e, Diyarbakır'ın sorunu tümüyle yakıp yıkması yok etmesi gibi e, e, yanlışa yanlışla, yanlışa daha büyük yanlışla cevap verilmeye kalkılması devletin baba rolünü e, oynayamaması efendim gibi e, sebepleri izah edebiliriz, söyleyebiliriz, bunların altlarını doldurabiliriz. Ve her şeyden önce müminler olarak bizim yeryüzünü ıslah edecek, kardeşliği pekiştirecek, bunun temeli olan tevhidi mesajı insanlara sunacak, insanlara Allah'ı sevdirecek, birbirlerini sevdirecek bir mesajı sunamamız. Hala Müslümanlar olarak birbirimizle uğraşmamız, birbirimizin yanlışlarını bulmak için olanca gayreti sarf etmemiz, gücümüzü, enerjimizi birbirimize yöneltmemiz, halkın dostunu düşmanlık tanımaması, düşmanlarını dost, kurtarıcık gibi görmesi, dostlarını da bir sürü karalama kampanyasıyla düşman ilan etmesi gibi, kitabı Kerim'den yüz çevirmesi ve başka e, kaynaklar ihdas etmesi, e, bu konularda Allah'a müracaat etmek yerine e, başka akıl veren insanların e, yanlışlıklarına yönelmesi e, gibi sebepleri sayabiliriz. E, bir iki ay önce terörle ilgili e, değerlendirmeler yapmıştım. İçinizde bazı arkadaşlar bulunmuş olabilir. Daha çok devleti suçlamıştım, rejimi suçlamıştım. PKK'nın arkasında devlet var ve onu bu hale o getirdi. Frankenstein'ların efendim, oluşturulduğu ve sonradan kendilerine hücum ettiği gibi kontrol edilemeyen bir güç olarak daha önce kontrol etmeye kalktıkları, sonra e, otoriteyi kaybedip e, kendi e, oluşturdukları canavarın e, zulmüne muhatap olmaları şeklinde ifade etmeye çalışmıştım. E, şimdi bizim görevlerimiz neler? Ve olayların tahlili nasıl olmalı? Tabi bu terör olayından daha büyüğü, o zaman da ifade etmeye çalıştım. Ee, devletlerin terörüdür. Bir terör olayında kaç kişi ölür? 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi. 300 kişi. Evet. Ama bir devlet teröründe neler, ne kadar insan yok olur? Suriye'deki devlet terörünü görüyoruz. Adam, yani filan yerde terörist arayın ve kaç teröristin bugüne kadar, ne kadar insanın hayatına mal olduğunu düşünün. Bir de beşer esedi bir tarafa koyun. Evet. Irak'ta Amerika'nın yaptığı terörü değerlendirin. Ondan sonra diğer teröristlerin ne kadar büyük cani olup olmadıklarını... Amerika ile boy ölçüşüp ölçüşemeyeceklerini bir ifade edin. İsrail'in terörünü bir hesaba katın. Efendim, diğer teröristleri değerlendirin. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarındaki Kürt halkına, Müslüman diğer halka söz gelimi basit olayları kışkırtarak ve kendisi de tahrik ederek Efendim Şeyh Sayit isyanları gibi isyanların da müsebbibi olarak Menemen olayları gibi olayları kendisi tezgahlayarak istiklal mahkemelerinde mahkemesiz idam edilenleri sırf Elif Bey öğretiyor diye e, hocalara <gülüyor> cami imamlarına yaptıklarını e, bir bir tarafa koyun bir de isyankar teröristlerin döktükleri kanları diğer tarafa koyun. Dolayısıyla esas fesadı, esas terörü bugüne kadar devletler yapmıştır. Ama o devlet olduğu için halk onların kontrolünde, güdümünde, yönlendirmesinde olduğundan halk Onları terör olarak değerlendirmez. Aynen Amerika'nın filmlerinde olduğu gibi. Bir terörist birkaç kişiyi öldürür. Onu öldürmek için filmin jönü, başrol oyuncusu onlarca daha fazla insanı öldürür. Ama o başrol oynadığı için onun öldürmeleri alkışlanır. Diğer kötü adamın öldürmeleri e, suç sayılır. Evet. Birisi kurtarıcıdır, birisi mahvedicidir. Her ikisi de aynı şeyi yapar. Adam öldürür ama biri alkışlanır, biri yuhalanır. Dünya tiyatrosu böyle kurulmuş ve insanlara söz gelimi Doğu'da polisin öldürdüğü insanlara Aferin denilir. Onlar öldürdüyse tabii ki ciddi manada bir suç kabul edilir. Gazeteler şu kadar işte PKK'lı öldürüldü, zararsız hale getirildi ama şu kadar polis de şehit oldu derler. Eyvallah. PKK'lılara şehit oldu demeyelim de polislere Allah yolunda bir bir mücadele ediyorlar mı ki onlara da şehit diyelim. Yani gazeteler veya haberler olayı kendi yönleriyle, kendi bakış açılarıyla verirler. O da insandır, öteki de insandır. O canavardır vesaire. onu canavar hala kim getirdi? Sorulmaz tabi. Hangi okullarda eğitildi? Hangi inanç verildi? Ne tür zihniyetle beslendi? O da e, buranın halkı, buranın insanı. E, herhalde doğuştan o şekilde doğmadı. Veya Mars'tan, Jüpiter'den ithal edilmedi. Dolayısıyla düzen kendi e, ortaya koyduğu e, yanlış e, ideolojilerle Yanlış eğitim politikasıyla e, ürettiği e, problemlerle boğuşma durumunda. E, yani 300 tane, 500 tane, 1000 tane terörist öldürdünüz. Bitecek mi dersiniz? Arkasında o kadar destek devam ediyor. Niye o kadar destek devam ediyor? Niye insanlar ölümüne e, kendilerini bir yere bir yere adamışlar ee, yani sen ben ölümü ölümden korkuyoruz işimiz gücümüz var da ee, bir genç delikanlı Hatta genç kızlar doğuda niye kendilerini feda edebiliyorlar ee, bunun üzerine düşünmek tahlil etmek e, ve e, esaslı çözümler üretmek gerekirken e, öldürmeyi birinci derecede çözüm olarak görmek ne kadar insani ve islamidir. Sen devletsen, babaysan evlatlarını terbiye et. Onların yanlışlarını düzelt. Onların problemlerine çözümler üret. Onları eğer anormalleştilerse tedavi et. Ve ondan sonralarını en azından aynı yolda yürüyecek hale getirme. Ama devlet nasıl yapacak bunu? Hangi davayı, hangi ideolojiyi verecek? Allah'tan korkun mu diyecek? Müslümanlar kardeş mi diyecek? Kur'an'a hep beraber sarılalım mı diyecek? Ne diyecek devlet? Var mı argümanları? Atatürk'ün defterine yazarak oradan mı çözüm gelsin isteyecek? Laiklikte mi Avrupa'nın anlayışında mı çözümler bulacak? Yani devletin ideolojisi doğrultusunda ne tür çözümler olur? Efendim öldür gitsin. Kim öldürüyorsun? Niye öldürüyorsun? O sana Kurşun sıkıyor. Ee, de Niye kurşun sıkıyor? Ee, ve ne zamana kadar nasıl bu e, problemler çözülecek? Yani e, olayı tahlil ettiğimizde e, kahrolsun PKK demekle iş bitmiyor. Kahrolsun terörizm demekle iş bitmiyor. Yani bunlar nasıl üredi ve nasıl çoğalmaya devam ediyor. Hangi zihniyetle, hangi ortamla oldu? Bu uluslararası bir proje midir? Bu yani Suriye gibi ülkelerin karışması için batının bir oyunu mudur? Bu kendi ellerimizle kendi insanımızı mahvetmenin arkasındaki hileleri görmezlikten gelmek midir? Sorular sormamız lazım. Ucuzcu, kolaycı çözümlere gitmememiz gerekiyor. Evet. Niye peygamber zamanında yoktu bu terör? Peygamber ne koruması vardı, ne efendim yanına ulaşmak için özel engellerden geçiyordunuz. Her insan elini kolunu sallayarak peygambere yaklaşabiliyor, elini tutabiliyor, efendim her türlü diğer insanlara karşı nasıl yakın olabiliyorsa yakın olabiliyordu. Evet, bu tür soruları hepimiz birbirimize sormak zorundayız ve hiçbirimiz e, İslam'dan kafirlerin problemlerini çözmesini beklemek gibi bir yanlışa gitmemek durumundayız. Yani İslam çözsün bu problemi. E, kafirlerin ortaya koyduğu her türlü e, İslam dışı e, altyapının oluşturduğu problemleri e, İslam çözüversin. O problemi İslam oluşturmadı ki İslam'ın meselesi olsun. İslam böyle yüzeysel çözümler ile insanları oyalamaz. Bugüne kadar İslam dışı rejimler işte fesat üretti, terör üretti, huzursuzluk üretti. İslam'a da bir ne verin, bir fırsat verin de İslam nasıl önler o zaman görelim. Yani peygamberi usulle insanlara tevhid öğretildi, kitap öğretildi, iman öğretildi, Müslümanca kardeşlik sevdirildi, öğretildi ve ondan sonra da böyle durumlar ortaya çıktı diyemeyiz. Siz İslam'ı suç sayın ve İslam'la alakalı eee devlete doğru giden yolları tümüyle tıkayın. Ondan sonra da sıkışınca Allah yardım etsin deyin. Veya bir iki İslami görüntüyle Müslümanca bir netice elde etmeye çalışın. Tabii ki olmaz böyle bir şey. Evet, şimdi sadece Türkiye'deki terörden bahsetmeyeceğiz. Yine Özellikle Orta Doğu'daki bir türlü bitmeyen işgalleri, katliamları, vahşetleri ve bu vesileyle bize düşen görevleri gündemleştireceğiz. Tabi başında halifesi olmayan, darmadağınık, 46 ülkeye bölünmüş Müslümanların perişan hali, kafirlerin ve teröristlerin her türlü fesadına zemin hazırlıyor. Evet. Gerçek anlamda bir İslam devleti yok ve insanlar e, dünyaya Kur'an'ın bak dediği yerden bakacak durumda değiller. 2 milyara yakın e, Müslümanım diyen, kendilerini İslam'a nispet eden insanlar bölük pörçük olduğu gibi 46 ülkeye sadece bölünmemişler. Her ülkede kaç 46 gruplar oluşmuş. Ve dünya cehennemi alevler içerisinde yanıp tutuşurken hala söz gelimi Ademe Baba arıyoruz veya olmadık konularda ihtilaf ediyoruz namazların rekatlarını tekrar gündeme getiriyoruz. Namaz yattığı yerden de kılınır mı? Sokakta yürürken de namaz eda edilir mi? Müslümanlar Facebook'ta bunları tartışıyor, konuşuyor. Evet. Yani global çözümler İslam'ın özü ve onu diğer insanlara duyurmak bir tarafa. Müslümanların kıldığı namaza efendim yaptığı ibadetlere yönelik varsa 3-5 tane doğru onları da ellerinden almaya çalışıyor nice insanlar. Hani meşhur kıssadır anlatılır. İstanbul Türkler tarafından Fatih'in başkanlığında topa tutulurken Hristiyan papazları kiliseye toplanmışlar. Efendim melekler erkek midir, dişi midir? Firavun Musa'ya iman etti mi, etmedi mi? Bu tür konuları tartışıyorlarmış. Yani memleket elden gidiyor, onlar böyle kendileri için fayda getirmeyecek konularda güç ve enerji kaybediyorlar. Aynı durum bizim başımızda. Yani ümmetin problemlerine çözüm üretmesi gereken alimler, derneklerindeki yaptıkları birkaç şeyle övünmekte veya insanları din adına lüzumsuz şeylerle meşgul etmekte, habire birbirleriyle tartışmakta, laf ne yapmakta? E, laf yarışı yapmaktalar. Şeyh yarışı yapmaktalar. Cemaat yarışı yapmaktalar. Evet. Allah rahmet eder mi böyle topluma? Evet. Aslında olaya şöyle de bakabiliriz. Ümmetin nice coğrafyalarının işgal edilmesi, nice topraklarda terörün, fesadın oluşması bir taraftan ümmetin uyanması için bir şefkat tokadı gibidir. Daha bunlarla uyanmazsak neyle uyanacağız? Yani derin uykusundan uyanamayana dürtersiniz bazen. Bir tarafını acıtacak kadar silkersiniz yakasından veya bir tarafından. Yani kalk dersiniz. Hele çok acil kalkması gereken bir durum varsa e, beklemezsiniz. Bir an evvel kalkması gerekirse bağırır, çağırırsınız. Şok edecek bir tavır takınırsınız. Bayıldıysa, bayılmak üzereyse bir tokat atarsınız hatta. Bu şefkat tokadıdır. Bayılmasın, ayılsın diye, uyansın diye bir tokattır. De, i̇şte bu tür başımıza gelen musibetler aslında düşünülebilir ki e, uyanalım diye yüz yıllık, yıllık uykudan en azından e, dev uyansın diye atılan birer tokat kabul edilebilir. Düşünebiliyor musunuz? Bir buçuk milyarı geçmiş iki milyar insanlar, bir devlet olsalar, başlarında Allah'ın istediği gibi bir tek halife olsa, İslam Devlet Başkanı, 2 milyara yakın insan, yeraltı zenginlikleri, petrol vesaire onlarda, genç nüfus onlarda, neler yapabilirler? Düşünün, 46 tane ülke, gücünü birleşmiş, tek ülke olmuş. Hepsinin davası tek, Allah'ı razı etmek. Neler olmaz? Amerika ne yapabilir? 46 devletin bir araya geldiği koca İslam imparatorluğuna karşı bir İslam devletine karşı ama Müslümanlar nerede birbirleriyle birleşecekler yani eksiyle artı birleşir de üç Müslüman cemaati birleştiremezsiniz. Yani üç beş hocayı bir araya getiremezsiniz. Yani bırakın ülkelerin birleşmesini. Türkiye'de Kürtlerle Türkleri birleştiremezsiniz. Yani niye böyle? Din neyi emrediyor ve biz ne durumdayız? Evet. Ve hala uyanacak durumumuz yok. Gündelik işlerle avunacağız. Yine herkes Bağnazca bir cemaati taraftarı olacak. Yine Facebooklarda fikir kavgalarına devam edeceğiz. Yine sen ben meselesi. Basit basit konularda birbirimizi yiyip bitireceğiz. Düşmanlar da seyredecek, gülecek halimize. Suriye'de nasıl Müslümanım diyenler birbirleriyle savaşıyor, mücadele ediyor. Amerika'da herhalde kahkahayla gülüyordur. Yani bak nasıl düşürdüm onları birbirlerine. Daha önce hiç kavga etmeyen, savaş yapmayan topluluklar birbirleriyle Amerika'dan sonra Irak'ta, Suriye'de habire savaşıyorlar. Beşer karşı saldıran pek yok. Amerika güçlerine, İsrail'e karşı saldıran yok. Ve Müslümanlar birbirlerine karşı Çok tuhaf görülmesin. E, buralarda da fikri savaşlar, e, ihtilaflar, tekfirler, e, yani dil savaşları. Burada da insanların silahı olsa, e, PKK'dan önce e, Müslümanlar birbirleriyle mücadele eder. Yani cübbeli İslam oğluna falan filana, Devamlı giydirme peşindeler. Yani Dolayısıyla meydan savaşları çok çirkin bir şekilde sürüp gidiyor. Yani bunun için mi yaratıldık? Allah böyle bir şey mi emrediyor? İslam-Müslümanlık bu mu? Suriye'dekilerini kınamaya hiç gerek yok. Yani burada da Benzer durumlar söz konusu. İşte Suriye'de cephede bazı mücadeleler oluyorsa, burada da e, terör olaylarıyla oluyor veya Müslümanların birbirlerine karşı acımasız kavgalarıyla oluyor. Yani birbirini tekfir eden, hatta evinde imkanı olsa kafir ilan ettiği falan cemaatin Şahısların karılarına, kızlarına, ganimet gözüyle, cariye gözüyle bakan insanların bir durumunu hesaba katın. Yani İslamla bir telafî edin bakalım. Yani sadece işi de kızmakla bitmiyor iş. Yani buralarda da her yerde işitlerimiz var. Farklı farklı. Ve nasıl işit gibi bir örgüt oluşabiliyor? İslam'ın bünyesinden çıkabiliyor. Bu sorunun cevabı bizim içimizden nasıl böyle birbirlerini tekfir eden, birbirlerine düşmanca bakan, Amerika'ya, İsrail'e karşı beslemediği hıncı, kili, nefreti diğer grup cemaate besleyen insanlarımıza bakın da nasıl olduğuna dair Cevap bulun. Evet. Tabi yeryüzünden zulmü, fesadı, fitneyi kaldıramamanın, kaldıracak çok etkili bir şey yapamamanın, çözüm bulamamanın ıstırabını hiç olmazsa yaşıyoruz. Yani cephelerde Allah için canını veren bir mücahit bir defa ölürken hatta ölümsüzleşirken biz bu fesatlara karşı dur diyememenin çaresizliği içerisinde her gün ölüyoruz. Bin defa ölüyoruz. Ama bu ölümler bir intihar gibi bir şehit gibi değil. Evet. Sıra bize gelecek diyor kimileri. Yani bu çok çirkin bir söz. Ne demek sıra bize gelecek? Suriye, Irak veya diğer Müslümanların e, durumu, onların kardeşliği tümüyle yok sayılacak. Onlar başkaları ve biz başkayız. E, sıra onlara geldi, sıra bize gelecek diyeceğiz. Onlar ve biz. Türkiye'de doğduysa insan biz, Türkiye'nin dışındaysa bir Müslüman onlar olacak. Yani bu kafa önce hastalıklı bir kafadır. Yani sıra Müslümanlara gelmiş, ümmete gelmiş. O hala sıra bize gelecek diyor. Biz dediğiyle diğer ümmet arasında bir suni engeller koyuyor. Evet. Yani kafirlerin müminleri dünyadaki Müslümanları bölmesini kabullenmek evvela ciddi bir yanlıştır. Bu haritaları biz çizmedik. Müslümanlar çizmedi. Emperyalist kafirler çizdiler. Ve biz o haritaları kabullenmiyoruz. Afganistan'da biziz, biz, Suriye'de biz, Mekke, Medine'de biz, Yemen'de biz, Libya'da biz. Onlar da öyle düşünmesi lazım. Ama maalesef yabancılaşmışız, Avrupa kadar yakın görmüyoruz Müslümanların yaşadığı coğrafyaları. Evet, aslında Suriye'deki olaylar dünya savaşının bir provası gibi görülebilir. Rusya işte dün bugün çekiliyor gibi. Amerika'sı orada, Avrupa ülkeleri lojistik destekleriyle orada. Türkiye nerede olduğu belli değil. Orada veya burada kürt grupların bir kısmı PKK'nın PYD'si vesairesi oralarda kimin kiminle savaştığı belli değil. Ama şamar olan durumunda olan Müslümanlar. Yani oradakiler birbirleriyle savaşmıyorlar. Amerika Rusya'yla savaşmıyor. Türkiye Batı güçleriyle savaşmıyor. Ama maalesef onlar Müslümanlara karşı savaşırken Müslümanlar da yine Müslümanım diyenlere karşı savaşıyor. Böyle bir manzaradan rahmet beklemek herhalde mümkün değil. Ama daha önce de öngörümü, tahminimi söyledim. Dünya olanca hızıyla 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyor gibi geliyor bana. Geleceği Allah bilir. Ve bu dünyanın herhalde görüp göreceği son savaştır. Evet. Yani bu iş başka türlü bitmez. Yani damlaya damlaya göl olmaktan öte artık göller toplana toplana, deniz olma, okyanus olma durumuna gelmiş. bir yerden patlak verecektir ve küçük bir olay bile dünyayı birbirleriyle karşı karşıya getirecek. Veya mümkün ki Müslümanlar durup dururken kafirlere karşı savaşmazlar. Öyle ne güçleri var ne cihat ruhları kalmış. Mümkün Suriye'ye saldırdıkları gibi yarın başka başka ülkeye de saldıracaklar. Ve mümkün ki, Müslümanlar birkaç devlet olsun güçlerini birleştirecekler. Saldıran kâfirlere karşı savaşırken, onlara destek olanlar vesaire bir üçüncü dünya savaşı büyük ihtimalle gözüküyor. Tabi Allah bilir, öyle olmasa da zaten üçüncü dünya savaşını veya Kıyamet Savaşı'nı yaşıyoruz. Farkında bile değiliz. Hak-Batıl Savaşı, Dünya Savaşı olarak müminler ve kafirler. Şu anda tabii 3-0 hükmen filan değil, kaç 0 Müslümanlar mağlup gidiyor. İzzetleri, onurları, şerefleri, haysiyetleri, memleketleri, devletleri, mahkemeleri, meclisleri, okulları, sokakları, her şeyi işgal edilmiş Müslümanların. Müslümanca ne devletleri var, ne camilerinde bile hürriyetleri var. Her şeyi işgal etmişler. Dolayısıyla, mümkün ki müminler bu işgallerin farkına varır ve yarın işgalcilerden hesap sorar. İşte o zaman da kıyamet savaşı gibi dünya ciddi manada bir mücadeleye sahne olur. Efendim diyeceksiniz ki Müslümanların silahı da yok, gücü de yok, imkanları da yok. Ben de derim ki tarihte nice az güçler, çok güçlere galip geldi. Silahın yetmediğini, silahla savaşların kazanılmadığını tarih hep değerlendirir. O silahı kullanacak insandır ve özellikle de Allah kime yardım ederse Allah'ın yardım ettiği taraftır, galip gelecek olanlar. Ela inna hizb Allahi humulhu Dikkat edin. Ancak Allah taraftarları galip gelirler. وَلَا تَهِنُوا وَلَا ve وَاَنْتُمُ alemin, اِنْ كُنْتُمْ مِنِينَ Evet. Mahzun olmayın. Gevşemeyin. Üstün gelecek olan eğer iman etmişseniz sizsiniz. Tabi imandır üstünlüğe sahip olacaklar. Ama yeryüzü öyle bir fitneye düçar oldu ki Müslümanların şu anda e, galibiyetle ilgili rüya bile görme durumları yok. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاسًا وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابُ Evet. Evet. Enfal suresi 25. ayet. Öyle bir fitneden sakının ki sadece onu yapanlara sirayet etmez. O fitnenin ateşi sadece onları yakmaz. Herkese şamil olur. Allah'ın azabı çok şiddetlidir denilir. Evet. Dolayısıyla içimizdeki bazı insanlara dur diyemediğimiz müddetçe Fitne herkesi perişan ediyor. En azından psikolojik olarak moral bakımından herkesi etkiliyor. Tabi ekonomiler de etkilenir, başka şeyler de etkilenir ama esas imanlar etkileniyor. Yine başka bir ayeti hatırlatayım. Hud suresi 113. ayet. Ve la terkenu اللَّز۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zulme zalimlere az da olsa meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Zalimlere meyletmek, zulme azıcık da olsa prim vermek, sessiz kalmak ateş dokunmasına sebep oluyor. Ayette ateş dokunur demiş. Tabi genellikle cehennem ateşi dokunur diye. Alimler izah ederler. Ama Allah cehennem demiyor, ateş dokunur. Fitnenin ateşi. Efendim zulmün ateşi. İsterseniz terörün ateşi deyin. Fesadın musibetleri deyin. Yani dünyamız da aslında ateş altında, bir yangın içerisinde. Ahirette akıllanmazsak zalimlere azıcık da olsa meylettiğimizde ateşle mukabele edecektir. Evet. Hatırlayalım küfür tek millet. Yani 20. asırda iki defa birbirleriyle savaşan iki dünya savaşının içinde 100 milyonun üzerinde birbirlerini öldüren Avrupa ülkeleri tek devlet oldu. Türkiye'de onun sevincini yaşıyor bir taraftan. Ne sevinciyse, 40 senedir Avrupa Birliği'ne onun kuyruğuna takılmak, katılmak istiyor. Hala netice alamadı. Azıcık bir tebessüm ederlerse onun sevincini yaşıyor. Avrupalı ülke olacağız diye. Yani o zaman Avrupa Parlamentosu karar verecek, Avrupa yönetecek tek devlet olacağız. Tek İslam devleti değil tabii. Yani tek batılılara, batılık tek devlete uymuş olacağız. Yani zaten rejim itibariyle tümüyle küfrün hakimiyetini kabul eden devlet tümüyle batılıların egemenliğini kabul etmiş olacak eee böylesine bir durumdayız. Müslümanlarsa dediğimiz gibi tek devlet olmak gibi bir hayal bile edinmiyorlar. Böyle bir şey bile yok. Tavsiye bile yok, teklif bile yok. Ümmet niye bizde birleşmiyoruz? Yani Avrupalılar birleşiyor. Hiç olmazsa onlardan utanalım da Kuran'ın emrine uyalım diyen bir ses duydunuz mu? Yani herhangi bir ülkeden. Bırakın devlet adamlarının birleşmek çağrılarını, alimler bile. Bırakın devletlerin birleşmesini, Müslümanları veya alimleri cemaatleri birleştirme dertleri bile yok. Aslında ya birleşeceksin, ya da birleşe döneceksin deniliyor bugün hepimize. Yani birleş olmaktan kurtulmak için birleşmek olmazsa olmaz bir şart. Ama tevhid eri Müslüman her şeyde birlemeyi öne çıkartma durumunda olması gerekirken birlemenin getirdiği birleşmeyi tevhidin zaruri bir gereği görmesi gerekirken onun derdi de farklı şeyler olmuş. Evet. Kafirlerin durumları belli. Müslümanların durumu belli. İşgaller ve Orta Doğu'daki vahşet ve zulümleri kaldırmak için Müslümanlar ne yapması lazım veya Müslümanlara düşen görevler nelerdir? Evet. Önce söz gelimi Suriye'deki Müslümanlarla alakalı düşünelim veya işgal altındaki Filistinli Müslümanları, Ortadoğu'da işte Irak'taki hala düzelmeyen karışıklıkları hesaba katalım. Biz o imtihanlarla imtihan olsaydık, diğer Müslümanların bize ne yapmalarını beklerdik. Suriyeli Müslümanınız veya Suriye'deki olaylar burada oldu. Biz Suriye'deki Müslümanlardan ne beklerdik? Diğer ülkelerden ne yapmalarını isterdik? Evimiz başımıza yıkıldı. Yakınlarımızı kaybettik. Efendim, Devletin zulmü, kafirlerin zulmünü geçti. Ne yapmamız gerekiyordu? Diğer Müslümanların ne yapmasını beklerdik? Bu soruya cevap bizim de ne yapmamız gerektiğini ifade eder. Evet. Yani muhacirlere mülteci de deniyor. Ensar olmak, kardeş aileler edinmek, Maddi manevi yardımları ne noktada değerlendirirdik? Müslümanlar kardeş ama mesela çocuklarını evelenler hiç Suriyeli kızlarla evlenmeyi düşünmüyorlar. Misal olsun diye. Bir ümmet bütünlüğü veya yardımlaşma, kaynaşma, biraz kız alıp vermeyle de alakalıdır. Hala yabancı statüsünde bulunuluyor eyvallah. Ama niye Avrupa'ya gideceğiz diye Suriyeliler sık sık Ege Denizi'nde efendim denize gömülüyorlar. Sahillere ölüleri vuruyor. Ne nereye gidiyorlar? Niçin gidiyorlar? Yani niye Suudi Arabistan'a gitmiyorlar bu Suriyeliler? Niye Körfez ülkelerine, zengin o Birleşik Arap Emirliklerine, Abu Dabiye vesaireye gitmiyorlar da, Almanya'ya gitmek istiyorlar. Yani istemiyorlar oralar, gelmeyin diyorlar, öldürürüz diyorlar. İşte denizlerde boğuluyorlar. Buna rağmen niye Avrupa'ya gitmek istiyor insanlar? Bu bir zillet değil midir? O kadar Müslüman toplam 3-4 milyon Müslümana bakamayacak durumda ve onlar kendi düşmanlarına ve ölmelerini isteyen gelmeyin diyen, tedbir alan Avrupa'ya can atmaya kalkıyorlar. Ölümü göze alarak oralara gitmeyi düşünüyorlar. Yani bu bile Müslümanların ne durumda olduğunu gösteriyor. Evet. Ve Türkiye'de nice insan ensar olması gerekirken söz gelimi evini kiraya veriyorsa, Türklere 600'e verecekse Suriyelilere 800-900 tutturabilesi. Konfeksiyonda çalıştırıyor, maaşını vermiyor. Veya belki yarı fiyata veriyor ve benzeri. Yani herkes gücünün yettiğine yöneliyor yani fırsattan istifade etmek için mazlumlara bir tekme de sen atıyorsun, bir zulüm de sen yapıyorsun. Bu tür şeyler az değil. Evet. Eskiden azdı, şimdi insanlarımız azdı. Ve neler yapabiliyorlar. Evet yani maddi yardımlar yetmiyor. Manevi yardımlaşmalar, kardeş kabul etmeler, tabii hepsinden o önemlisi arkadaşlar, bizim e, bunca işgal altındaki Müslümanlara karşı görevlerimizin biri, e, otorite İslam hakimiyetinde olmadığından, e, insanımızın pek bir e, hükmü yok. Devlet ne derse o oluyor. O istediği gibi karar veriyor, anlaşmalar yapıyor. Türkiye'deki hadi neyse diğer ülkelerden çok daha fazla Suriyelilere katkıda bulunuyor. Diğer ülkedeki Müslümanlar devletlerine söz geçiremedikleri için o rejimler Müslümanlara en küçük çapta yardımcı olmuyorlar. Evet. Peygamberimiz bir hadisinde müminlerin dertleriyle dertlenmeyenler onlardan değildir der. Dünyanın öbür ucundaki bir müminin ayağına batan dikenin acısını dünyanın diğer tarafındaki bir mümin kendi ayağına batmış gibi acısını duymuyorsa o iman etmiş sayılmaz der. Müslümanlardan imdat isteyen bir mazlumun feryadını işit, işitip de karşılık vermeyen Müslüman değildir buyurulur. Ve işte dünya sevgisi, dünyevileşme kendimizden çok az sayıdaki kitapsızların elinde Müslümanların oyuncak olmasını sonuçlandırıyor. Dünyada bir zilleti hep beraber yaşıyoruz. Kavmiyetçilik, hizipçilik tefrikadan vazgeçmek için bu kadar zillet yeterli gelmiyor. Evet. Tabii zaferle alakalı hususları gündeme getirmek ne kadar doğru olur. Ama Bizim elimizde aslında nice imkanlar var ve mesela neler yapabiliriz? Önce dostumuzu, düşmanımızı iyi tanımamız gerekiyor. Önce rejimle hesaplaşmalarımız icap ediyor. Allah'ın indirdiği gibi bir yönetim için Müslümanların uyanması icap ediyor. Evet. Neler yapılabilir? Önce insanları tevhide, imana davet etmek. Devletin kanunlarına itaat etmeyen veya fesat çıkaran, birbirlerini öldürmeye kalkan insanlar teröristtir, anarşisttir. İyi de Allah'a itaat etmeyen, yine farklı olarak Allah'ın zulüm dediği, fesat dediği çirkinlikleri yapan kimselere ne at vermemiz gerekiyor. Yani insanlar rahatlıkla Allah'a isyan edebiliyorlar. Müslümanım dedikleri halde Allah'a teslimiyet göstermedikleri kadar başka şeylere teslimiyet gösteriyorlar. Evet. Allah'a tümüyle teslim olmaları gerektiği halde Allah'a Nelere teslim oluyor insanlar? Paraya, eğlencelere ve başka başka şeylere. Yani önce ne yapılması lazım? Tevhide dönülmesi, Kur'an'ın hidayetine, rehberliğine müracaat edilmesi lazım. Rabbimizin Tür, bu tür problemlerden bizi kurtarmak için davet ettiği mesajlar neler? E, kurtuluş nerede? E, İslam olmadan kardeşlik de olmaz. İslam olmadan Müslümanların birbirlerini sevmesi de olmaz. E, İslam'ın hakimiyeti olmadan Müslümanların gücü de bir araya gelmez, toplanamaz. E, dolayısıyla yeniden ne yapmamız lazım? tevhidden başlamamız Kur'an'ı hakkıyla okuyup hayatımıza geçirmemiz lazım. Efendim yapılması gereken bazı şeyleri bu istikamette gündeme getireyim. Evet. Müslümanları nerede olursa olsun Müslümanca davranışta bulundukları hasebiyle onları desteklememiz icap eder. Ee, kafirlerin destek olmasını bekleyemezsiniz. Eğer destek olurlarsa kendi çıkarları doğrultusunda kullanacaklardır. Ee, Tabi en azından dualarımızla manevi yardımlarımızla moral vererek desteğimizi ortaya koymamız, kendi ülkemizde misafir Müslümanlar varsa onlara sahip çıkmamız elbette icap eder. Bunun yanında ümmetin topyekün varlığını hedef alan saldırılara karşı topyekün ne yapmamız lazım? Güç birliğine varmamız ümmet bilincine ulaşmamız, vahdete doğru adımlar atmamız, birbirimize daha çok ihtiyacımız olduğunu, ancak birlikten güç doğacağını bilmemiz lazım. Efendim, gazeteciler, yazarlar, ellerinde radyo, televizyon imkanı olanlar, dost ve düşman tercihini iyice, Müslümanca yapıp, Dostlarına sıcak, düşmanlarına sert bir tavır takınmaları lazım. Efendim, ekonomik yönüyle cihadı kuran çok önemser. Ve cahidu bi amwalikum ve enfusikum. Mallarınızla ve canlarınızla cihad edin der. Müslümanlar bankadan paralarını çekseler. Efendim, kafirlere ekonomik destek olmamak için onların mallarını protesto etseler, bunu topyekün beraberce yapsalar neler olmaz. Kafirlerin ekonomisini de güçlendiren, bankaları, sigorta şirketlerini zengin eden biraz da Müslümanlar oluyor. Sırf Müslümanların paralarını bankaya çekmek için finans kurumu adıyla şimdi katılım bankaları şekliyle kaç tane banka kuruldu. Evet. Ve bu paralar İslam ekonomisine tabii ki gitmiyor. Mevcut sistemin çarklarını çeviriyor. Evet. Yani cihadın aynı zamanda parayla, malla yapıldığını unutmamak icap ediyor. Ee, yine insanları Kur'an'a davet etmek için yardım yapılan kimselere, ister Türkiye içinde, ister Türkiye dışında yüzün üzerinde ülkeye kurban eti dağıtılıyor, Yardımlar ulaştırılıyor İHAH'a ve benzeri kuruluşlar eliyle. Ama insanlara Kur'an-ı Kerim mali gönderilmiyor. İnsanları İslam'a davet eden mesajlar ulaştırılmıyor. Yani ekmek kadar, peynir kadar önemli değil, kabul ediliyor. Onların inancı, onların Müslümanlaşması. Yani bu tür yardımları öne çıkartmak gerekiyor. Maddi yardım yapalım, gıda yardımı yapalım ama gönül ve zihin yönüyle de gıdalar için yardımı öncelikleyelim. Evet. İlmi çalışma yapanlar, mesela genç yazarlar Ümmete nasıl destek olabiliriz konusunda kafa yormalılar. Mümkün ümmet bütünlüğüne giden konuşmalar yapılmalı. En azından beş on tane hoca sık sık bir araya gelmeli. Yani bazı konularda beraber düşünebildiklerini, beraber fotoğraf çektirebildiklerini göstermeliler. Bu ümmet açısından büyük bir moral kaynağı olacaktır. Vahdet konusunda efendim ümitlerini yitiren Müslümanlar yeniden ümit besleyeceklerdir. Evet. Yani direniş nasıl olması lazım? Zalimlere ve kafirlere karşı nasıl tavır alınması lazım? peygamberi mücadelenin tekrar bu konuda gündemleşmesi icap ediyor. Zulmün zalimin tanımı yeniden Kur'ani ölçüler içerisinde yapılması gerekiyor. Zulüm işkence yapana yapmaya denilmez sadece. Zulüm insanların zihnine, gönlüne prangalar vuranlara esas yapmaya denilir. Zalim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerdir aynı zamanda. Kişi bir günah işliyorsa Kur'an nefsine zulmediyor der. Her isyan bir zulümdür. Şirk en büyük zulümdür. Dolayısıyla ahiretimizi mahvetmeye kalkanlar bizi dünyevileştirenler İslam davasından uzaklaştıranlar bize en büyük zarar veren en büyük zalimlerdir. Zalimlerin yöneticilik hakkı da yoktur. Velayen alu zalimin diyor Cenab-ı Hak. Benim imamlık ahdim liderlikle alakalı görevlendirmez sözüm. Zalimlere yönelik değildir der. Yani yeniden bir silkinmeye ihtiyacımız var bir ezilmişlik, bir mağlubiyet ve bir ümitsizlik hepimizi kapsamış. Bundan bir toparlanmamız lazım. İman eden aslında Allah'ın yardımına muhatap olur. Allah'ın yardımına muhatap olan da dünyada ve ahirette felaha erer, kurtuluşa ulaşır. Evet, mümin olmak ilahi yardıma muhatap olmaktır. Bunun için de e, ekonomik konuda da savaşımızı vermek, mücadelemizi yapmak durumundayız. E, söz gelimi e, bir sigaranın bile ne kadar düşmanlara katkı sağladığını bilirsiniz. E, dünyada sigara içen insan sayısı 1 milyar 150 milyon olduğu ifade edilir. Sigara içen Müslümanların sayısı 400 milyon civarında. En büyük sigara üretici Philip Morris. Bu da kazancının tam yüzde 12'sini İsrail'e gönderiyor. Kendi duyurularına göre. Müslümanların çeşitli markalarla piyasaya sunulan Morris'e günlük cirosu 800 milyon dolar. Müslümanların ortama, ortalama günlük kar katkısı 80 milyon dolar. Evet. Yani 9, milyar 600, 9 milyon 600 bin dolar Müslüman parası her gün e, İsrail'e gidiyor. Her gün. Evet. Türkiye'de yıllık 150 milyon kilo sigara tüketimiyle Brezilya, Güney Kore ve Hindistan'dan sonra nüfusuna göre dördüncü ülke oluyor. En çok sigara tüketen ülke olarak. Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre sigara kullanımı son 10 yılda dünyada yüzde dört onda bir azalırken Türkiye'de sigara kullanımı artmış. Yasaklara rağmen öğrencilerin, gençlerin ellerindeki sigaralardan herhalde anlaşılıyor. Yani bir Coca-Cola'ya verilen paraların nereye gittiğini hesaba katabiliriz. Evet. Amerika ve Yahudi firmalarının sattığı bir ürün Müslümanlara bir silah olarak ne yapıyor? Dönüm, dönüşüm sağlıyor bankalara özel sigortalara para yatıran Müslüman farkında olmasa da İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan savaşta kafirlere katkıda bulunuyor. Tağut yolunda infakçı oluyor. Kapitalistin, siyonistin dini imanı para. Ee, onlarla savaşın da aslında bir cephesi ekonomik olmalı. Ee, onlara hizmet eden ee, mallara karşı tavırımızı aslında ülkedeki İslam düşmanı zihniyetlere karşı da yöneltmeliyiz. Evet. Bu işin ekonomik tarafı öncelikle inanç ve manevi tarafını da ihmal etmemeliyiz. Yani dostlarımıza karşı sevgiyle, merhametle sessiz kalmayla, e, zilletle davranmak ahiretimizi de mahveder, dünyamızı da mahveder. E, Müslümanlara göstermediğimiz e, yumuşaklığı, merhameti maalesef e, kafirlere karşı gösterebiliyoruz. İster Türk kafirleri, ister batılı kafirler olsun. Evet, siyasi bilincimiz tutmuyoruz. E, Yeniden gözden geçirilmeli ve e, tağutlara karşı tavrımızı Allah'ın düşmanlarına veya İslam'ı e, uygulamayan e, zalimlere karşı tavrımızı bütün dünya e, yöneticileriyle birlikte e, yeniden e, Kur'an'ın istediği gibi e, uygulamalıyız. Çözümü beraber bulacağız başka konularda. Sorumluluğumuzun az olmadığını hepimiz biliyoruz. Nelerdir sorumluluğumuz? Bir, böyle yaşamaya devam etmemiz baştan sona bir sorumsuzluk örneğidir. Yani yangın var ve nice yerler yanıyor, tutuşuyor yangın bizim evlerimize de sirayet ediyor. Biz daha gündelik işlerimizle uğraşıp duruyoruz. Birbirimizle uğraşıyoruz veya keyfimizi bozma gibi bir derdimiz yok. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Yani hayra doğru gitmiyoruz. Dünya iyi tarafa doğru yönelmiyor. Yarınlarımız herhalde daha karanlık olacak. Biz düzelmediğimiz müddetçe kahvedeki insanların hayra doğru koşturmalarını beklemek herhalde görevden kaçmak demektir veya olmayacak şeyleri beklemek demektir. Davayı bilen, İslam'ı bilen insanların bazı şeylere müdahale etmeleri en azından kendi çevrelerine çoluk çocuğuna daha fazla sahip çıkmalı ve ülkesine diğer ülkelere karşı görev bilinci içerisinde en azından emri bil maruf nehyanil münkeri yeterince yapmadığını hakkı başkalarına haykırmadığını hak tarafında dille, fikirle olsun mücadele etmediğini kabullenmesi gerekiyor. Evet, biz düzelirsek dünyada düzelecek. Biz böyle gidersek dünyada daha kötüye doğru gidecek. Ve hepimiz dünyanın gidişatından sorumluyuz. Gücümüz neye yetiyorsa o kadarından. Yani hakkı ve sabrı tavsiye etmeye Efendim insanları Allah'ın yoluna davet etmeye görevliyiz ve buna mecburuz. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Evet ben kurtaracağım. Demiyoruz tabi. Böyle bir gücümüz yok. Ama ben kendimi kurtaracağım. Kendimi kurtarmak için. Dünyayı gücümün yettiği kadar kurtarmaya çalışmam gerekiyor. Ne kadar insana gücüm yeterse, onları kurtarmaya çalışmadan kendimizi kurtarma gibi bir şansımız yok. Ve aynı geminin yolcuları olarak bazıları gemiyi deliyorsa, geminin içerisine su alıyorsa, Sadece kendilerine zarar vermiş olmazlar. Aynı geminin insanı olarak biz de onlarla birlikte helak oluruz. O yüzden zalimler ve kafirler kadar cesur olamazsak, bu yerlere sahip çıkmaya kalkamazsak, onlarla birlikte biz de helak oluruz. Evet. sen doğru yola gitmeye çalışıyorsun ama içine bin içinde bulunduğun geminin kaptanı seni uçuruma doğru götürüyor. Kaptanı değiştirmediğin, kaptana doğru bir yol haritası vermediğin, kaptanı Allah'ın çizdiği rotada yönlendirmediğin bir durumda sen de o geminin yolcusu olarak uçurumda sen de yuvarlanacaksın. Kendini kurtarman için önce gemiye sahip çıkman, kaptanlara sahip çıkman veya rotalarının selamete doğru gitmesini sağlaman gerekiyor. Rotayı Allah belirlemiş. Yani kıble sadece namazda tayin edilecek husus değildir. Hayatımızın kıblesi de Allah'ın istediği istikamete yönelmekle olur. Sadece namaz kılarken ibadet etmeyiz. Günlük hayatımız tümüyle Allah'a kullukla geçmeli. Evet, sözümü noktalamak istiyorum. Sorumluluğumuz büyük nerede yaşarsak yaşayalım, dünyanın her tarafındaki zulümden biz de hesaba çekileceğiz. Onu engellemek için ne kadar gayret edip etmediğimizde ve bizim günahlarımız yüzünden diye nice, musibetlerin olabileceğini de hesaba katacağız. Fitne her tarafı kuşatıyor. Allah'ın Kur'an'ından başka bir kurtuluş yok. Bütün problemler Kur'an'dan uzaklaştığımız için söz konusu. Problemlerin çözümü için de Allah kitabını göndermiş. Hep beraber o kitaba Allah'ın ipine sarılırsak problem bitmiş olacak. Beni sabırla dinlediniz. Hepinize teşekkür ediyorum.